يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن استقل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الحمد لله الذي هذانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هذانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرطه اعيوننا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وَقَالُوا لَن تَنصَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّقَنتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تعلمون بَلَمَن من كسب سيئة وحاتط به ختيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك صحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُوبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُوا الزَّكَاةِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين شاكرين بقلب سليم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 Allah azim şan Hakk'a hak olarak tanıtırıp Hakk'a tabi olmayı batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve eylesin. Evet pek aziz ve değerli kardeşlerim. Allahü Teala kitabında اَوَلَا يَعْلَمُونَ Bilmiyorlar mı ki ennem hakkak ki allah Allah يَعْلَمُ بِل۪ير مَا يُصِرُّونَ Gizledikleri şeyleri de ve ma Açığa vurdukları şeyleri, çıkardıkları şeyleri de bilir. Yani burada Rabbimiz Celle Celaluhu bilmiyorlar mı ki gizledikleri, açığa çıkardıkları, çıkardığı şeyleri muhakkak ki bunların tamamını Allah bilir Celle Celaluhu. minhum Onlardan ummiyune ummiler de vardır ki, لَيَعْلَمُونَ bilmezler, neyi bilmezler, el kitabe o kitabı bilmezler. İlla müstesna yani bilirler Emaniyye Kuruntuları bilirler Ve inhum Onlar İlla sadece ancak sadece yazunun zanda bulunurlar Yani burada Rabbimiz Celle Celaluhu onlardan Ummiler vardır ki Ummiler de vardır ki o kitabı Bilmezler kuruntular Müstesna onlar sadece zana zanda bulunurlar. Fawayilun wayil lilladine onlara ki yaktubun yazıp el kitabe kitabı, beydihim el rile. Thumma sonra yikulun derler haza min anillah haza bu kitap Allah katındadır. Liyşteru satabilmek için bihi onu themen bir pahya, qaliylen az bir pahaya. Fevailun veyl onlara mimma katabet yazdıkları şeyler sebebiyle edihim elleriyle fevilul lehum veyl onlara mimma yeksibun يك kazandıkları şeyler sebebiyle yani Rabbimiz Celle Celaluhu Veil onlara ki elleriyle kitabı yazıp sonra onu az bir pahaya satabilmek için bu Allah katındandır derler. Elleriyle yazdıkları şeyler sebebiyle veil onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle yine veil onlara. Bu yapmış olduğumuz dersimizin konusu Bakara suresinin 77. ayetinden 83. ayete kadar olan bir konuyu inşallah işleyeceğiz bu akşam. Biznillahirrahman. Bunu işledikten sonra Allah'ın inayetiyle Miraç konusuna değineceğiz inşallah. Veil. Veil yani ne demektir? Veil cehennem ehlinin kan ve irinlerinin aktığı Dünyanın bütün dağlarını eritebilecek sıcaklıkta içine düşen kafirin 40 senede dibine ulaşabileceği derinlikte cehennemde bir vadidir Bu kelime aynı zamanda helak olma, yok olma, rezillik, rusvaylık anlamlarına da gelir Ve dediler, bir de dediler, ne dediler? Len temessenen, len sana bize asla dokunmayacaktır. Neyi? En naru ateş İlla dokunacak yani dışında nez neyin dışında eyyamen ma'dudah. Eyyamen günler ma'dudaten sayılı günler dışında ateş bize dokunmayacak. Kul de ki söz mü aldınız? Neyi? Andallahi Allah katında ahden bir söz, Allah katında bir söz mi aldınız? Felen yuhlife, öyleyse asla bozmaz allah Allah ahdehu ahdini. Em yoksa ne söylüyorsunuz, Allahi Allah hakkında ma le bilmediğiniz şeyi, bir şeyi mi söylüyorsunuz? Bir de sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacaktır dediler. De ki Allah katında bir söz mü aldınız? Öyleyse asla Allah ahdini, Allah ahdini sözünü bozmaz. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Taberani'nin İbn Abbas'tan rivayetine göre de Yahudiler. Bizler cehenneme ancak yeminini bozmanın cezası dolayısıyla gireceğiz. Yani buzağa ibadet ettiğimiz süre olan 40 gün kadar gireceğiz. Bu süre bitince azabımız da sona erecektir. Bunun üzerine bu ayet-i kerime inmiştir. Bela hayır. <gülüyor> Men kim kesebe kazanırse etun Bir kötülük, kim bir kötülük kazanırsa ve hatat ve kuşatırsa Bihi kendisini, onu, khatiyatuhu <gülüyor> günahı, hatası günahı, fe <gülüyor> işte onlar eshabı, ashab, ashabu halkıdır. Kimin halkıdır? Ennar, eshabınlar, onlar cehennem ashabının halkıdır. Hüm onlar, <gülüyor> fiha orada, halidun, onlar sürekli olarak orada kalıcıdırlar. Evet. Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri, hayır kim bir kötülük kazanır ve günahı kendisini kuşatırsa işte onlar ateş halkıdır. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. والذين <gülüyor> والذين آمنوا iman edip, وعملوا الصالحات صالحا amel işleyenler Ulâike yani iman edip salih amel işleyenler var ya ulâike işte onlar ashab ashabu halkedernein halkıdır ashabul cennet cennet ehlinin halkıdır hum onlar fiha orada halidun sürekli kalıcıdırlar İman yani Cenab-ı Mevlamız Celle ve Ala Hazretleri Celle Celaluhu iman edip salih amel işleyenler var ya işte onlar cennet halkıdır. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. Ve izah edna mithaqa kum ve izah edna mithaqa ve izah edna hani almıştık neyi almıştık mithaqa kesin söz. Kimden almıştık? Beni İsrail İsrail oğullarında. La ta'budune ibadet etmeyeceksiniz İlla başkasına. İllallah'ı Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Ve bil ana babaya ihsanen iyilik yapacaksınız. Ve zil qurba akrabaya ve yetama yetimlere yetimlere iyilik yapacaksınız. Ve'l mesakin yoksullara ve kulu söyleyeceksiniz linnası insanlara husnen en güzel sözü. Ve akimu dosturu kılıp salate namazı ve atü vereceksiniz zekate zekatı. Sümme sonra tevelleytüm döndünüz illa hariç galilen pek azınız hariç. Minkun sizden ve entüm uridun ve siz hala hala yüz çeviricilersiniz. Yani Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu bize şunu emrediyor. Hani İsrail oğullarında Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik yapacaksınız. İnsanlara en güzel sözü söyleyeceksiniz. Namazı dosdoğru kılıp zekatı vereceksiniz diye kesin söz almıştık. Sonra sizden pek azınız hariç döndünüz... Ve siz hala yüz çeviricisiniz. İsrailoğullarından alınan misak, söz ve ahit, Tevrat ahkamına göre dört esası ihtiva et etmekteydi. Kendi milletlerinin birbirini öldürmemesi, yurtlarından çıkarılmaması, kendi milleti aleyhine başkasına yardım ve destek olunmaması, esirlerin fidyeleşme kurtuluş akçesi ödemek suretiyle kurtarılması, evet. Sıdakallahu'l-azim ve belleghina Resuluhu'n-nebiyyul-kerim Evet şimdi Kur'an-ı Azim-i ki bugünkü dersimizin konu nihayet buldu ve bunun ardında İsra ve Miraç ile ilgili konumuzu, konumuza başlamış olacağız inşallah Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'deki son 3 yılını anlatmadan dilerseniz o sıralarda meydana gelen en önemli olayın ayrıntılarına girelim. Bu öyle bir olaydır ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin paksiretine kıymetli bir taç gibi konmuştur. Öyle bir taç ki bu peygamberler dahil İnsanlık tarihinde hiçbir şahsiyetin başına konmamıştır. Bu İsra ve Miraç vakasıdır. İsra, Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinde belirtildiği gibi Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın gece Mescid-i Haram'dan yani Kabe'den Mescid-i Aksa, Beytül Mukaddes'e, Kudusa hadislerle ayrıntılı olarak belirtildiği gibi götürülmesidir. Miraç'ta Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Kudüs'ten Sidretül Muntaha'ya kadar yolculuğudur. Bazı tek tük rivayetlere göre İsra ve Miraç ayrı ayrı meydana gelen iki olaydı. Ancak İslam ümmetinin galip ekseriyeti ki bunlar arasında en meşhur ulema fakihler, muhaddisler, müfessirler yer almaktadır. İsra ve Miraç'ın aynı zamanda meydana gelen olaylar olduğunda birleşmişlerdir. Bu genel inanca göre Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gece bedeni ve ruhuyla uyanık bir durumda Kabe'den Kudüs'e götürüldü ve aynı gece semanın en üst noktasına varıp Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarıldı ve sabah olmadan Mekke'ye döndürüldü. Miraç vakasının kat'i tarihi, Miraç vakası ne zaman meydana geldi. Kesin tarihi nedir? Bununla ilgili çeşitli rivayetlere rastlıyoruz. İbni Sa'd'ın vakidiyeye dayanarak naklettiği rivayete göre bu olay 17 Ramazan Biset'ten 12 yılda yani hicretten 18 ay önce meydana geldi. İbni Sa'd başka bir kaynağa dayanarak bu vak'anın Biset'ten 13 yılda 17 Rab'ül evvelde yani hicretten yaklaşık bir yıl önce vuku bulduğunu yazmıştır. Beyhakî Musa bin Ukve'ye dayanarak o da İmam Zuhri'ye dayanarak Mirac'ın tarihinin aynı olduğunu belirtmiştir. Urve bin Zübeyir'in rivayetine göre de bu da tarih doğru çıkıyor. Bunu İbni Lehiyya Ebu Lese'de dayanarak nakletmiştir. Aynı sebeplerde İmam Zübeyir'in rivayetine göre de bu tarih doğru çıkıyor. Bunu aynı sebeplerde İmam Nevevi Miraç için bu tarihin doğru olduğunu da ifade etmiştir. İbni Hazm ise icmanın fikrinin bu olduğunu iddia etmişse de doğru değildir. İsmail Es-Süddi'nin bu, bu vaka ile ilgili olarak iki rivayeti naklonulmuştur. Bunlardan biri Taberi ve Beyhaki tarafından naklonulmuştur. Ve bunda Mirac'ın hicretten bir, bir yıl beş ay önce yani bisetten sonra on iki yıl bir, bir şevval tarihinde cereyan ettiği ifade olunmuştur. Hakim tarafından naklonunan ikinci rivayete göre bu olay hicretten bir yıl dört ay önce meydana geldi. Buna Mirac'ın zilkade ayının zilkade ayının ayında olduğu söylenmiştir. İbn-i Abdülber ile i̇bn Kuteyb'e. Miracın hicretten bir yıl sekiz ay öncesinin yani biset, sonra bisetten sonra on iki yıl recep bir vakasına vakası olduğu belirtmişlerdir. İbn Faris hicretten bir yıl üç ay, İbnul Cevzi hicretten sekiz ay ve Ebu Rebin'in de bin Ebu Rebi bin Salim altı ay önceki bir hadise olduğuna işaret etmişlerdir. Bu rivayetten hicretten 11 ay öncesidir. Bunu İbnül Munir, İbnül Munzir Sireti, İbni Abdülber, berin Şerhinde yazmıştır. İbrahim bin İshak el e, Harbi bunun kesinlikle Mirac'ın tarihini olduğu ifade etmiştir. Fakat en meşhur rivayet Mirac'ın 27 Recep tarihinde olmasıyla ilgilidir. Allame Zürkani'nin dediği gibi bir rivayet veya ifadenin başka bir rivayet veya ifadeye tercih edilmesi için yeterince delil yoksa en meşhur olan rivayet kabul olunmalıdır. Burada da durum aynıdır. Miraç'ın tarihi ehemmiyeti Miraç vakası nebi Kerim aleyhissalatu vesselam tevhid için dünyaya sesini duyurmaya başlamasından 12 yıl geçtikten sonra meydana geldiği o zamana kadar muhalifler İslami davet ve hareketin yolunu kapatmak için her yola başvurmuşlardır. Hile, desise, entrika, iftira, baskı, zulüm ve işkence kısacası bütün yollar denenmişti. Ama her noktada ve her aşamada gerek Resulullah aleyhissalatu vesselam gerekse fedakar arkadaşları sabır, metanet, sebat ve dirayetin en güzel örneklerini vererek Hareket ve davalarını canlı tutmuşlar ve günden güne geliştirmişlerdi. Her türlü engellere rağmen, engele rağmen İslam'ın sesi Arabistan'ın her köşesine yayılmaya başlamıştı. Arabistan'da tek bir, Arabistan'ın tek bir kabilesi yoktu ki, bundan 3-4 kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in davetinden etkilenmiş olmasın. Bizzat Mekke'de kelleyi korktukta taşıyan fedailer hatırı sayılır bir grup olmuşlardı. Medine'de Evs ve Hazreç gibi kuvvetli kabilelerin hemen hemen bütün üyeleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Müslümanların destekçisi haline gelmişti. Artık Müslümanların daha rahat bir ortamda çalışabilmek için Mekke'den Medine'ye hicret edip kuvvetlerini toplama ve etkinliklerini daha geniş çapta gösterme zamanı gelmişti. İşte bu yol ayrımında İsra ve Miraç gibi büyük tarihi bir ehemmiyet taşıyan olaylar meydana geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Göklere çıkarak Cenab-ı Allah ile beraber oldu ve dünyaya döndükten sonra başından geçenleri ve İsra Suresine yer alan kızayı kısayı arkadaşlarını anlattı. İsra Suresinin ilk ayetinde Resulüna Aleyhisselatü Vassalam sadece Mescid-i Haram Beytullah'tan Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e götürülmesinden bahsedilmiştir. Bunun amacı da Cenab-ı Allah'ın kendi kuluna bazı alamet ve işaretlerini göstermek olduğu belirtmiştir. Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Miraç veya Miraç ile ilgili başka teferruat yoktur. Fakat hadislerde ve siyerlerde bu vak'a ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Bu vak'ayı rivayet eden sahabelerin sayısı en az 25 tanedir ki İstikrar ile bu sayı 45'e kadar çıkıyor. Bu rivayetlerin en etraflıcası Hz. Enes bin Malik, Hz. Ebu Hureyre, Hz. Ebu Said el-Hudri, Hz. Malik bin Sasa'a, Hz. Ebu Zeri Gifari, Hz. Şeddad bin Evs, Hz. Abdullah bin Abbas, Hz. Abdullah bin Mesud, Hz. Ummi Hani'nin rivayet ettikleridir. Hadislerde verilen etraflıca bilgiye göre, Gece vakti Cebrail aleyhisselam Resulullah aleyhisselatü vesselamı uyandırıp Burak at üzerinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü. Resulullah aleyhisselatü vesselam Mescid-i Aksa'da diğer peygamberler ile birlikte namaz kıldı. Daha sonra semaya yolculuk etti ve göğün çeşitli katlarından muhtelif büyük peygamberlerle buluştu. Semanın en yüksek katına yükseltikten sonra, sonra da Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktı Resulullah aleyhisselatü vesselam Allahu Teala tarafından kabulü sırasında ümmetine beş vakit namaz farz olundu. Bu kabulden sonra Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Kudüs'e ve oradan da Mescid-i Haram'a döndü bu kutsi yolculuk sırasında. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'e cemaat ile cennet ile cehennemin bu kutsi yolculuk sırasında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'e cennet ile cehennemin de gösterildiği şeklinde rivayetler ifade olunmuştur. Ayrıca rivayetlerden ertesi gün Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın bu yolculuktan bahsedince kafirlerin buna çok güldüğünü, bunu bir alay konusu yaptığı Müslümanlardan bazısının imanında sarsıldığı sabittir. Hadis-i şeriflerdeki bu ayrıntılar Kur'an-ı Kerim'e aykırı değildir. Aksine Kur'an-ı Kerim'in ifadesinin izahı mahiyetindedir. Bu sebeple hadislerdeki bu ek bilgilerin reddedilmesi için ortada herhangi bir sebep yoktur. Miraç fiilen ve bedenen miydi yoksa manen mi? Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın miraç yolculuğu, yolculuğu nasıldı? Bu yolculuk rüyada mı yapılmıştı yoksa uyanık ve ayıkken miydi? Resulullah aleyhissalatu vesselam bu yolculuğa fiilen ve bedenen mi çıkmıştı? Yoksa bir yerde otururken manel ve hayaller aleminde mi semayı gezmişti? Bu sorunun cevabı bizzat Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri vermektedir. Subhanellezi esra ile söze başlamak gösteriyor ki bu çok fevkalade bir muazzam bir vakayi ve sadece Allah'ın kudretiyle vuku buldu, rüyasında bir kişiye bu gibi şeylerin gösterilmesi ya da bir kişinin ilham veya keşif yoluyla bunlara tanık olması böylesine kuvvetli bir ifadeyle söze başlamayı gerektirmez. Her türlü ayıp ve kusurlardan münezzeh olan Allah kuluna rüyasında veya ilham yoluyla ayetlerinde bazısını göstermek için gibi bir ifade kullanıldığı takdirde rüya ve ilhamın pek değer taşımadığı ortaya çıkar. Bunun yanı sıra gece vakti götüren deyimi de miracın fiilen ve bedenen olduğu göstermektedir. Rüyada, ilhamda veya hayalde bir kişiye bir yerin gezdirilmesi için götürme fiilinin kullanılması uygun olmaz. Onun için bu yolculuğun fiziksel ve vücutça olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu sadece manevi ve zihni bir tecrübe değildi. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu yolculuğu bilinçli olarak bu yolculuğa bilinçli olarak çıkmış ve her şeyi gözleriyle görmüştü. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uçak veya diğer herhangi bir vasıta olmaksızın Cenab-ı Allah tarafından Mekke'den Kudüs'e bir gecede gitmesi mümkün idiyse hadis-i şeriflerde yer alan diğer tafsilat niye mümkün olmasın? Bir şeyin mümkün olup olmaması bahsi ancak bir insanın Kuvveti ve kudreti söz konusu olunca, olunca ortaya çıkar. Eğer mesele Allah ile ilgili ise, onun mümkün olması konusunda tereddüte düşmek, Allah'ın kadiri mutlak sıfatına inanmamak anlamına gelir. Madem ki Allah her şeye kadirdir, o zaman en umulmadık işleri yapabilir. Cenab-ı Allah bir kulunu. Maddeler aleminin en hızlı nesnesi olan ışığın bile milyarlarca yılda yetişebileceği bir yere bir anda götürebilir. Zaman ile mekanın sınırları mahluklar için geçerlidir. Kainatın yaratıcısı için değil. Hadisleri inkar edenlerin itirazları. Miraç yolculuğu hakkında hadis-i şerifler ve yer alan tafsilatlı malumata hadis münkirleri tarafından muhtelif itirazlar yapılmıştır. Ama bunlardan sadece iki tanesi dikkate değerdir. Birincisi, bu vaka Cenab-ı Allah'ın muayyen bir yerde kalması intibaını veriyor. Zira böyle olmasaydı Resulullah'ın bu kadar yol kat ederek... Onun yanına gitmesine ne gerek vardı? İkincisi henüz kıyamet kopmamış ve mahşerde kimsenin ameli hakkında muhakeme yapılmamışken Resulullah aleyhissalatu vesselamın cennet ve cehennemde gezdirilmesi ve cehennemde işkenceye tabi olan veya cezalarını çekmekte olan kulları görmesi nasıl mümkün olabilir? Eğer insanlara ceza ve ödül kıyametten sonra verilecekse, söz konusu insanların cehennemde ceza çekmelerinin anlamı nedir? Dikkat edilirse bu iki itiraz da bilgisizlikte, bilgisizlik ve dar görüşlülüğün mahsuludur. Birinci itiraz yanlıştır. Zira Cenab-ı Allah şüphesiz zaman ve mekan sınırının ötesindedir. Belirli bir makamı yoktur ama mahluklarıyla, Münasebetlerinde kendi zaafından değil kulları ve diğer yaratıklarının sınırlı durumu ve zaafından dolayı sınırlı bazı yollara başvurmayı tercih eder. Mesela Kadiri Mutlak mahluklarıyla konuşunca insanların kolaylıkla dinleyip anlayabilecekleri yolları seçer. Halbuki bizzat Cenab-ı Allah'ın kelamı evrensel bir nitelik taşıyor. Aynı şekilde Cenab-ı Allah kullarında birine muhteşem saltanatının çeşitli alamet ve örneklerini göstermek istediği zaman onu muayyen bir yere getiriyor, o şeylerin bulunduğu yerleri gezdiriyor. Gayet tabi ki bir kul bütün kainatı aynı anda göremez. Cenab-ı Allah için bu, bu bir mesele değildir. Ve her şeyi müşahede etmek için bir yerden bir yere gitmesine gerek yoktur. Ama kul bir yerden bir yere gitmeden görmek ve gözlemek istediği şeyi göremez. Aynı durumda Allah'ın huzurunda çıkılması için geçerlidir. Şüphesiz Allah belirli bir yerde bulunmuyor ama kulu onu bir yerde görmeye mecburdur. Ve bu sebeple Allah'ın nuru orada, nuru orada toplanmalıdır. İkinci itiraz da yanlıştır. Zira Miraç kandilinde Resulullah aleyhissalatu vesselam, Resulullah aleyhisselatu vesselama gösterilen pek çok şeyden bazısı temsil, gösteri, prototip mahiyetinde Mesela gezi sırasında fitne yaratan bir söz, küçük bir delikten kos koca bir boğanın çıkması ve bir daha o deliye girmeyişi olarak gösterildi. Temsillerden biri de zina yapanların durumuydı. Zina yapanlar önlerinde taze ve nefis et varken bozuk, kokuşmuş, çürümüş eterabet eden kişiler olarak gösterildi. Aynı şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselama cehennemde bazı kimselerin azap ve ceza çektikleri gösterilmişse de bunlar da sadece birer gösteriydi. Anlatılmak istenen kötü amel işleyenlerin kıyametten sonra cehennemde aynı şekilde yanacaklarını ve veya azap çekeceklerini bilmeleriydi. Miraç konusunda şunu unutmamalıyız ki peygamberlerden her biri kendi mevki ve makamına göre Cenab-ı Allah tarafından yeryüzünde ve göklerde kim meleklerle tanıştırılmış ve aradaki maddi perde aralanarak gayibteki Ebedi gerçekler gösterilmiştir. Zaten gayipten gelen bu bilgilerden dolayıdır ki peygamberler alelade düşünür ve filozoflardan üstün bir mevkiye sahip bulunuyorlar. Bu düşünür ve filozof ne söylüyorsa kıyas, tahmine, kıyas ve tahmine dayanarak söylüyor fakat peygamberlerin söyledikleri doğrudan, elde ettiği bilgi ve gözleme dayanıyor. Böylece peygamberler, filozoflara göre daha emin bir şekilde gayipten ve bazı bilinmeyen gerçeklerden haber verebiliyorlar. Miracın rüya olduğunu söyleyenlerin ileri sürdükleri deliller. Miracın bir rüya olduğunu ispat etmeye çalışanlar, Umumiyetle iki delil ileri sürerler. Bunlar İsra suresinin 60 hayatında temaşa kelimesiyle bunu ima edildiğini öne sürerler. İleri sürdükleri birinci delil budur. İkinci delil ise şudur. Hz. Ayşe'nin bir rivayetinde Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vücudu değil ruhu götürülmüştü ifadesi kullanılmıştır. Ne var ki ortaya atılan ilk delili bizzat Kur'an-ı Kerim takbih ve tekzip etmektedir. Şimdi asıl gaye ayete bir göz atalım. Ayette, sana gösterdiğimiz o temaşayı bir fitne imtihan yaptık denilmiştir. Bu ayette temaşa kelimesinin rüya anlamında kullanmak ve bunu yapılması bunu, bunun fitne yapılması herhangi bir anlam taşır mı? Rüyada insan her şeyi görür. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam deseydi ki ben rüyamda bu gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittim. O zaman herhangi bir fitne çıkmasına gerek var mıydı? Böyle bir durumda ne bir Müslümanın imanı çetin bir sınavdan geçerdi, ne de kafirler bunu alaya alabilirlerdi. Hiçbir kimse de kalkıp bu yolculuğun ispatı için, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın selamın bir delil göstermesini istemeyecekti. Fitne çıkma ihtimali ancak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu yolculuğu bedenen ve şuurlu bir şekilde yapmış olması ol, olmasını anlatması durumunda ortaya çıkabilir diye. Asıl ayrıca asıl ayette kullanılan Arapça rüya kelimesinin sadece rüya anlamına geldiğini iddia etmek de doğru değildir. Arapça sözlüğüne sırdığında gerek rüya gerekse rüyet kelimesi Aynı Anlamdadırlar Ve Birbirinin Yerine Rahatlıkla Kullanılabiliyorlar Kurba Ve Kurbet Kelimeleri De Aynı Şekilde Eş Anlamda Kullanılabiliyor Arap Dilinin En Büyük Uzmanlarından Sayılan Hazreti Abdullah Bin Abbas Radıyallahu anh, Kur An Kur'an-ı Kerim'in Söz Konusu Ayetini Tefsir Ederken Şu Açıklamada Bulunmuştur Bu Hazreti Peygamberin Kuduse Gittiği Gece göz, Kendi Gözleriyle Gördüğü Bir Temaşa idi. Buhari, Tirmizi, Nesai. Said bin Masur, bin Mansur, Hazreti Abdullah bin Abbas'ın bu rivayetini naklederken şu kelimeleri de eklemiştir. Bu rüyalarda görülen bir temaşa değildi. Said bin Mansur da başka bir senetle Hazreti Abdullah bin Abbas'ın şu sözlerini de nakletmiştir. Bu kelimeden Kudüs yolunda Resulullah aleyhissalatü vesselama gösterilen temaşa kastedilmiştir. Şimdi gelelim. Hz. Aişe radıyallahu anha ile ilgili hadiseye aslında Hz. Aişe'ye ait olduğu söylenen bu senet bakımından çok zayıftır. Muhammed bin İshak bunu şu kelimelerle nakletmiştir. Ebu Bekir ailesinden bazı kimseler veya bir kişi Hz. Ayşe'nin şöyle dediğini bana rivayet etmişlerdir. Bu gibi kelimelerle anlatılan bir hadisin kaynağının meçhul ordu, olduğu ortadadır. Böyle meçhul senetli, senetli hadisin mutlaka Hz. Aişe'ye ait olduğu nasıl söylenebilir? Buna karşı çok daha sağlam Bizzat sağlam senetlerle Bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzıyla Anlatılan rivayetler nasıl reddedilebilir? Bu rivayetler pek çok doğru ve kuvvetli senetlerle Son derece güvenilir. Geçerli hadis kitapları da Hz. Enes bin Malik Hz. Malik bin Sasa'a, Hz. Ebu Hureyre, Hz. Ebu Said el Hudri, Hz. Ebu Zeri Gifari, Hz. Şeddad bin Evs ve diğer muhterem sahabeler tarafından nakl olunmuştur. Bizzat Hz. Aişe'nin bir rivayeti var ki, Beyhaki tarafından muttasıl senetlerle nakl olunmuştur. Bunda şu ayrıntılara da rastlıyoruz. İsra'nın sabahı, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam gece geçirdiği tecrübeyi anlatıyordu. Bu hikayeyi anlatması üzerine kendisine iman etmiş olan birkaç kişi mürtet dinden döndü, dönek oldu. Bu şahıslar bu haberi Hazreti Ebubekir Radıyallahu Anha getirdiler. Ve baksana senin arkadaşın ne diyor? O diyor ki kendisi bu gece Kudüs'e götürülmüştür dediler. Hazreti Ebubekir o, o öyle mi diyor diye, diye sordu. Onlar evet dedi. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an dedi ki, Eğer o dediyse, o söylediyse doğrudur. Onlar onun aynı gece Kudüs'e gidip sabah geri döndü. Yolundaki ifadesini de mi doğru buluyorsun diye sordular. Hz. Ebu Bekir dedi ki, ben sabah akşam... Onun gökten gelen haberlerini tasdik ederim. Şimdi Hz. Aişe'nin bu ifadesini göz önünde bulundurursak, daha önce zikrettiğimiz senedinin meçhul rivayetinin doğru olduğunu söyleyebilir miyiz? Miracın Hakikati Mirac vakası aslında zamanın akışını değiştiren ve tarih sayfalarına kalıcı iz bırakan İnsanlık tarihinin en büyük olaylarından biridir. Miracın asıl önemi keyfiyetinde veya mahiyetinde değil, güttüğü amaç, hedef ve doğurduğu sonuçlardadır. Gerçek şu ki, üzerinde yaşamakta olduğumuz dünya denilen gezegen, Cenab-ı Allah'ın uçsuz bucaksız muhteşem saltanatın küçük bir bölümüdür. Çok küçük bir bölümüdür. Buraya gönderilen peygamberlere bir bakıma genel vali, Vali veya kaymakam diyebiliriz. Aslına bakılırsa, dünyevi hükümet ile ilahi saltanat arasında büyük fark vardır. Bunun icapları da farklıdır. Çünkü dünyevi bu bir hükümette vali ve kaymakam sadece mülki amir oluyorlar ve sadece idare işleri işleriyle ilgilenirler. Halbuki ilahi saltanatta vali veya kaymakam sıfatındaki peygamberler insanlara en büyük hükümdara tabi olma onun emirlerine göre hareket etme, iyi ahlak ve karaktere sahip olma, insanlığın yolunu aydınlatan hakiki ilim ve irfanı yayma ve kültür ve medeniyetin altın üsullerini öğretme şekillerini gösterirler. Fakat yine de her ikisi arasında bir benzerlik vardır. Dünyada merkezi hükümetler ancak güvendikleri ve işin ehli olarak Tanıdıkları kişilere valilik görevi verirler. Bu görevi üstlenen valilere idarenin iç mekanizması anlatılır. Hükümetin güttüğü genel politikası anlatılır. Ve alelade vatandaşların bilemediği bir takım devlet sırları anlatılır. Allah'ın saltanatı da hemen hemen aynı çizgilerde bulunur. Burada Allahü Teala'nın en güvendiği kişileri peygamberlik mertebesine yükseltilir. Ve bu makama getirildikten sonra... Bizzat Allah onlara ilahi nizamını nasıl kurulmuş olduğunu ve nasıl çalıştığını gösterir. Allah onlara diğer insanların bilmediği ve bilmelerinde herhangi bir fayda bulunmayan kainatın bazı sırlarını aşikar eder. Mesela Hz. İbrahim Aleyhisselam'a yeryüzü ve gökteki iç düzen hakkında bilgi verildi. En'am suresi ayet 75 Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ayrıca Allah'ın ölüleri dirilttiğini de gösterildi. Bakara 260. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah'ın tecellisini ve nurunu gördü. Araf 143. Hazreti Musa Aleyhisselam'a ayrıca özel bir kula ayrıca özel bir kula dolaştırıldı. Allah'ın iradesine göre din ve işle dünya işlerinin nasıl yapıldığını görebilsin. Hazreti Kehf suresi ayet 60 82. Resulullah aleyhissalatü da benzeri tecrübelerden geçirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen Allah'a yakın olan meleklerden birinin açık bir biçimde gökte görüyordu. Tekvir 23. Bazen de melek kendisine aralarında iki yay kadar mesafe bulunmayacak derecede yakın oluyordu. Necm 6-9. Bazen aynı melek Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı maddeler aleminde son haddi olan müntehaya götürüyor ve orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın büyük işaretlerini görüyor. Necm Suresi Ayet 13-18 Fakat Miraç sadece gözlem ve incelemeden ibaret değildi. Bunun önemi çok daha büyüktü. Miracı şöyle bir olaya benzetebiliriz. En büyük hükümdar, tayin ettiği valisini çok önemli bir tarihte Başkente davet edip kendisine bazı özel görevler veriyor ve bu arada kendisine bazı tembihler ve direktiflerde de bulunuyor. İşte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde Cenab-ı Allah'ın huzuruna çağrıldı. Zira İslami davet bir dönüm noktasına gelmişti ve bu da noktada Resulullah Aleyhisselatü Vesselama bazı özel görev ve direktifler verildi. Miraç yolculuğunun ayrıntıları. Şimdi biz akıllara durgunluk veren bu müthiş miraç yolculuğunun ayrıntılı olarak yer aldığı hadislerin özetini sunmaya çalışacağız. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın miraçtan döndükten sonra Cenab-ı Allah tarafından dünyaya iletmek üzere ne mesaj getirdiğine değineceğiz. Bilindiği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik makamına getirilmesinden sonra 12 yıl geçmiş. Yaşı 52 idi. Günlerde birinde kâbede uyurken Cebrail aleyhisselam gelip kendisini uyandırdı. Resulullah aleyhisselatü vesselam henüz uyku sersemliğindeyken zemzeme götürüldü ve orada Cebrail tarafında göğsü yarıldı. Cebrail Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsünün içini zemzem suyuyla yıkadı ve ilim, metanet, zeka iman ve itimat ile doldurdu. Cebrail bundan sonra Resulullah'a binmesi için beyaz boyu merkepten büyük ve katırdan biraz küçük bir hayvan getirdi. Bu hayvan yıldırım gibi koşuyordu ve her adımı bir görüş mesafesi kadardı. Ve bu sebeple bunun adı Burak idi. Geçmişteki peygamberler de yolculuklarını bu hayvanla yaparlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu hayvana binerken hayvan irkildi. Cebrail Burak'a şöyle dedi. Hey ne yapıyorsun? Muhammed gibi büyük bir şahsiyet şimdiye kadar senin üstüne binmemiştir dedi ve okşadı. Burak da utançta terledi. Önce Resulullah aleyhissalatü vesselam daha sonra Cebrail bu hayvana bindiler ve yola koyuldular. İlk durak Medine'deydi. Medine idi. Burada Resulullah Aleyhisselatu vesselam hayvandan inip namaz kıldı. Cebrail dedi ki siz hicret edip buraya geleceksiniz. İkinci durak Tur dayı idi. Ki burada Hz. Musa aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam Allah ile konuşmuştu. Üçüncü durak Hazreti İsa'nın doğduğu Beytü'l-Lahm'di. Dördüncü durak Kudus'tu. Bırakın uçuşu burada son buldu. Dalalette olan ve dalalete çağıran çeşitli kuvvetler. Miraç yolculuğunda, yolculuğu sırasında seslenen bir kişi buraya gel dediği Resulullah o tarafa hiç tenezzül etmedi. Cebrail dedi ki bu adam sizi Yahudiliğe çağırıyordu. Biraz sonra başka bir ses geldi. Bu tarafa gel. Resulullah o tarafa da başını çevirmedi. Cebrail bu Hristiyanlığa davet ediyordu dedi. Bundan sonra çok süslü, püslü ve şuh bir kadın geldi. Ve Resulullah'ı kendisine çağırdı. Resulullah ondan da yüz çevirdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Cebrail aleyhisselam bu kadının dünya olduğunu söyledi. Bundan sonra Resulullah yaşlı bir kadın ile karşılaştı. Cebrail dedi ki dünyanın geriye kalan ömrünün bu kadını ömrüne kıyaslayın. Daha sonra bir kişi daha geldi. O da Resulullah'ın dikkatini çekmek istedi. Resulullah onu da bıraktı. Cebrail dedi ki bu şeytandı. Ve sizi yolunuzdan ayırmak istiyordu. Kudüs'te namaz. Kudüs'e vardıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Burak'tan indi ve ipini diğer peygamberlerin bağladıkları yere bağladı. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hz. Süleyman'ın tapınağına girdi. Bu tapmak o sırada bu tapınak o sıralarda harabe halindeydi. Ama izleri mevcuttu ve Bizans İmparatorluğu Justinianus Anus buraya bir kilise inşa ettirmişti. Resulullah orada dünyanın kuruluşundan kendi zamanına kadar görevlendirilmiş olan peygamberleri gördü. Resulullah varır varmaz bu peygamberler namaz için saf düzenleyip ve kendilerine imamet edecek birini beklediler. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'in elinden tutarak öne götürdü. Resulullah bütün peygamberlere imamlık yaptı. Bundan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselama, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme üç kap getirildi. Birinci, birinci, birinde su, ikincisinde süt, üçüncüsünde şarap vardı. Resulullah süt dolu kabı eline aldı. Cebrail kendisini kutladı ve dedi ki siz fıtratın yolunu buldunuz. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir merdiven takdim edildi. Ve Cebrail bununla Resulullah'ı semaya götürdü. Arapça da merdivene miraç denilir ve bu sebeple bütün bu olaya miraç denilmiştir. Birinci semada Resulullah aleyhi ve ilk semaya varınca Kapısının kapalı olduğunu gördü. Nöbetçi melekler kim geliyor diye sordular. Cebrail aleyhisselam kendi ismini söyledi. Melekler seninle beraber olan kimdir diye sordular. Cebrail Muhammed aleyhisselatü vesselamdır dedi. Kendisinin çağrılıp çağrılmadığını sordular. Cebrail evet dedi. Bunun üzerine kapı açıldı ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhteşem bir şekilde karşılandı. Burada Resulullah melekler insanların ruhları ve o sırada hazır olan, bulunan büyük şahsiyetlerle tanıştırıldı. Ayrıca burada mükemmel ve İhtiyar bir insan ile tanıştırıldı. Bu zat boyu posu, vücut yapısı itibariyle eksiksiz bir insandı. Cebrail aleyhisselam kendisinin Hazreti Adem aleyhisselam olduğunu söyledi. Yani sizin atanız bu zatın sağında ve solunda pek çok kişi vardı. Hazreti Adem kendi sağına baktığı zaman seviniyor, soluna baktığı zaman da üzülüyor ve ağlıyordu. Resulullah mesele nedir diye sordu. Cebrail dedi ki, bu insan, bunlar insan ırkıdır. Hz. Adem Aleyhisselam'ın sağındaki iyi ve dürüst insanları göstererek, görerek seviniyor. Ama sonundaki kötü ve sapık evlatlarını görerek ağlıyor. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her şey ayrıntılı bir biçimde inceleme imkanı verildi. Resulullah bir yerde çiftlerini tarlalarda çalıştığını gördü. Çiftçilerin tarlalarda çalıştığını gördü. Bu çiftçiler ne kadar mahsul defşiriyorlar idiyse mahsul o kadar büyüyordu. Resulullah bunların kim olduğunu söyledi. Dediler ki bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Resulullah daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselerin başlarının ezilmekte olduğunu gördü. Bunların kim olduğunu sordu. Dediler ki bunlar namaz için ağır hareket ediyorlardı ve namaz için başlarını kaldırmıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yamalı elbiseler giymiş olan bazı kimseleri gördü. Bunlar bu hayvanlar gibi ot yiyorlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam Bunların kim olduğunu sordu dediler ki bunlar mallarında zekat ve sadaka vermiyorlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ağaç ve tahtalar toplamakta olduğunu ve bunları kaldırmakta güçlük çektiği zaman bunlara daha çok tahta eklemekte olduğunu gördü. Resulullah bu kişinin kim olduğunu sordu. Dediler ki bu adam zaten emanet ve mesuliyetin yükünü taşıyamıyordu. Fakat bunları azaltmak yerine daha da arttırdı. Hazreti Peygamber bundan sonra bazı kimselerin dil ve dudaklarının makaslarla kesilmekte olduğuna tanık oldu. Bunların kim olduğunu sordu. Dediler ki bunlar dedikoduculardır ki serbestçe konuşuyor ve fitne yaratıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bir yaşta bir yerde bir taşta küçük bir delik gördü. Bu delikten kocaman bir boğa çıktı. Daha sonra aynı deliğe dönmek istedi ama giremedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meselenin ne olduğunu sordu. Dediler ki bu fitne yaratan sorumsuz bir kişidir ki önce düşünüp taşınmadan bir şey söylüyor vefiye veya fitne yaratıyor ama sonra pişman olup hatasını telafi etmek istiyor ama edemiyor. Bir başka yerde adamlar hep kendi vücutlarını, etlerini kesip yiyorlardı. Resulullah bunların kim olduğunu sordu. Dediler ki bunlar başkalarına dil uzatıyor ve onlarla alay ediyorlardı. Bu adamların yanında bazı diğer kimseler de vardı. Bunlar tırnak, Bunların tırnakları bakırdandı. Ağız ve göğüslerini dövüyorlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunların kim olduğunu sordu. Dediler ki bunlar insanlar arasında konuşuyor ve namuslarına leke sürmek istiyorlardı. Bazı diğer kimseler vardı ki dudakları develer gibiydi. Ve bunlar ateş yiyordu. Resulullah bunların Aleyhisselatu vesselam bunların kim olduğunu sordu. Dediler ki bunlar yetimlerin mallarını yiyorlardı. Bir süre sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Karınları şişmiş ve yılanlarla dolu kişileri gördü. Gelip geçenler onları eziyordu fakat onlar yerlerinde kıpırdamıyorlardı. Resulullah bunların kimler olduğunu sordu dediler ki bunlar faiz ve haram yiyenlerdir. Bundan sonra bazı kişi diğer kimseler görüldü. Bu adamlar bir tarafa gayet güzel ve temiz et vardı ama diğer tarafta çürümüş ve kokuşmuş et vardı. Bu adamlar iyi eti bırakıp kötü eti yiyorlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki bunlar kimlerdir? Dediler ki bunlar kendilerine helal olan koca ve kar karılarını bırakıp zina yapan ve haram olanlarla nefislerini tatmin eden erkek ve kadınlardır. Resulullah aleyhissalatü vesselam bundan sonra göğüsleriyle asılı kadınları gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların kim olduğunu gördü. Dediler ki bunlar... Kocalarına onlardan olmayan çocuklarını mısallat eden kadınlardır. Bu gözlemler sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir melekle buluştu. Bu melek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok soğuk davrandı. Resulullah Cebrail aleyhisselama sordu. Şimdiye kadar görüştüğüm bütün melekler güler yüzlü ve nazikti. Ama bu melek çok sert ve kaba davranıyor. Bunun sebebi nedir dedi. Cebrail aleyhisselam dedi ki o gülmez ki cehennem bekçisidir. Bundan sonra Resulullah cehennemi görmek istediği Cebrail aleyhisselam derhal Resulullah'ın gözünün perdesini çekti. Ve cehennemin, cehennem bütün dehşetiyle gözünün önüne geldi. Daha sonraki semalarda bu safhada geçtikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ikinci semaya vardı. Burada tanıştırılan, ileri gelen ve mümtaz şahsiyetler arasında iki genç vardı. Biri Hazreti Yahya ve diğeri Hazreti İsa Aleyhisselam idi. Üçüncü semada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir şahsiyetle tanıştırıldı ki kendisi yakışıklığı bakımında yıldız gibi olan diğer insanların yanında bir dolunay gibiydi. Kendisinin Yusuf aleyhisselam olduğunu öğrendi. Resulullah aleyhisselatü vesselam 4. semada Hz. İdris aleyhisselam 5. semada Hz. Harun ve 6. semada Hz. Musa aleyhisselam ile tanıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7. semada muhteşem ve göz kamaştırıcı bir saray gördü. Bu saraya melekler girip çıkıyorlardı. Burada Resulullah aleyhisselatü vesselam Kendisine çok benzeyen muhterem bir zatla müşerref oldu. Onun Hazreti İbrahim aleyhisselam olduğunu öğrendi. Sidretul Munteha. Bundan sonra Resulullah aleyhisselatu vesselam daha çok yükseltildi ki, yükseltildi ta ki Sidretul Munteha'ya vardı. Sidretul Munteha Yüce Allah'ın divanı ile mahluklar alemi arasında bir sınırdır. Bu sınıra gelince bütün yarattıkların bilgisi tükeniyor. Bunun ötesinde ne varsa o gariptir ki bunu ancak Cenab-ı Allah'tan başka kimse bilmez. Ne bir peygamber ne bir melek aşağıdan yerden ve göklerde ne geliyorsa burada kabul ediliyor ve yukarıdan arşa arş-ı muallaya gelenler de burada buraya teslim ediliyor. İşte bu mevkide Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cennet gezdirildi ve kendisi hiç biz bir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir zihnin tasavvur edemediği nimet ve imkanların Allah'ın salih kullarına temin edildiğini gördü. Cebrail Sidretul Muntaha'ya, muntaha kaldı ve Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın sınırın ötesine geçti. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam düz bir yere vardığında Cenab-ı Allah bütün celali ve cemali ile gördü. Aralarında geçen konuşmada Cenab-ı Allah tarafından şu emirler verildi. 1. Günde 50 vakit namaz kılınmasının farz kılınması farz olundu. 2. Bakara suresinin son iki ayeti vahyolundu. 3- Şirk hariç bütün günahların affedilebileceği belirtildi. 4- Bir kişinin iyi amelle niyetlendiği zaman hesaba iyi amel yazıldığı ve ameli fiilen işlediği zaman da hesabına ondan 10 on iyi amel ile yazıldığı fakat kötü amelle niyetlendiği zaman hesabına hiçbir şey yazılmadığı ve bunu fiilen işlediği zaman da hesabına sadece bir kötü amel yazıldığı ifade olundu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenabı Allah'ın huzurundan ayrıldıktan sonra aşağıya inince Hazreti Musa aleyhisselam ile karşılaştı. Hazreti Musa Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mecrasını dinledikten sonra ben İsrail oğullarından acı bir tecrübe edindim. Bana öyle geliyor ki senin ümmetin, ümmetiniz 50 vakit namaza tahammül edemeyecektir. Gidin ve namaz sayısının azaltılması için ricada bulunun. Resulullah aleyhissalatü vesselam tekrar Yüce Allah'ın huzuruna çıktı. Ve namazların azaltılmasını rica etti. Namazlarda onu az uzatıldı, azaltıldı. Resulullah Dönüşte yine Hazreti Musa ile karşılaştı. Hazreti Musa kendisine aynı şeyleri söyledi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tekrar Allah'ın huzuruna çıktı. Bu defada on vakit daha namaz daha azaltıldı. Böylece her defasında on vakit namaz azaltıldı. En nihayet günde beş vakit namaz, namazın kılınması emredildi. Ve bu namazların elli vakit namaza eşit olduğu buyuruldu. Dönüş. Dönüşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aynı merdiven ile Kudüs'e indi. Burada yine toplu halde bulunan peygamberlerle buluştu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendilerine muhtemelen sabah namazını kıldırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine Burak'a Burak bindi ve Mekke'ye döndü. Sabah ilk önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının kızı Ümmi Haniye başından geçenleri anlattı ve evden dışarıya çıkmak istedi Ümmühani elbisesini tuttu ve dedi ki Allah aşkına bu hikayeyi halka anlatmayın yoksa onlara sizi alaya almak için bir koz daha vermiş olacaksınız fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben mutlaka bunu mutlaka anlatacağım diyerek evden çıktı <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Mescid-i Haram'a varınca Ebu Cehil ile karşılaştı. Ebu Cehil yeni bir haber var mı diye sordu. Resulullah var dedi. Ebu Cehil nedir? Resulullah ben bu gece Kudüs'e gittim dedi. Ebu Cehil Kudüs'e mi diye hayret etti ve ekledi. Sen bir gece bu bir gecede Kudüs'e gittin ve sabaha sabah buraya geri döndün. Resulullah evet dedi. Ebu Cehil dedi ki milleti toplayayım mı? Herkesin önünde aynı şeyi söyleyebilecek misin? Resulullah dedi ki, tabiiyim. Bunun üzerine Ebu Cehil bağırıp çağırıp herkesi etrafına topladı ve Resulullah aleyhisselat ve selamın onlarla konuşmasını istedi. Resulullah aleyhisselat ve selamın herkese geçirdiği tecrübeyi anlattığı Miraç vakasını dinledikten sonra millet Resulullah salallahu aleyhi sallam'i alaya aldı. Bazıları kahkaha atıyordu. Bazıları ellerini ellerine vuruyorlardı. Bazıları da şaşkınlık içinde başlarını ellerini arasına almıştı. Kendileri şöyle diyordu. İki aylık yolculuk bir gecede. Allah, Allah imkansız. Eskide senin deli divane olduğunda biraz şüphemiz vardı ama şimdi inandık ki sen gerçekten aklını kaçırmışsın. Haşa. Allah, Zanlamar. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu Miraç olayını doğrulamazsın. Resulullah aleyhissalatü selam ile Miraç ile ilgili anlattıklarını bir anda bütün Mekke'de herkes tarafında duyulmuş oldu. Bu olay bazı Müslümanların dinlerinden dönmelerine sebep oldu. Fesatçı ve fitneci kişiler hemen Hz. Ebu Bekir anh, gittiler ve kendisine ve Görünürde tamamiyle imkansız olan bu olayı anlatmak suretiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan güvenini sarsmak istiyorlardı. hola hola الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة الطاعة وصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة عالية رفيعة Allâhi ve aleyhi sllm nbi Evet, elik, kardeşlerim Yani fitne ve fesat çıkaran kişiler, Hz. Ebû Bekir râzîlâ anha gittiler ve kendisine. Görünürde tamamıyla imkansız olan bu olayı anlatmak suretiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan güvenini sarsmak istiyorlardı. Onlara göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağ kolu sayılan Hz. Ebubekir radıyallahu anh hazretleri İslam'ı terk etmesiyle İslami hareket tamamıyla çökecekti. Fakat Hz. Ebubekir radıyallahu anhın tepkisiyle tepkisi tamamen değişik oldu. Hz. Ebu Bekir olayı dinledikten sonra dedi ki eğer bu olayı gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatmışsa mutlaka doğrudur. Bunda şaşılacak ne var? Ben her gün ona gökten haber geldiğini duyuyor ve tasdik ediyorum. Hz. Ebu Radiyallahu anh daha sonra Mescid-i Haram'a gitti. Orada hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hem de onunla alay eden topluluk vardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu an kendisine geç gerçekten bu olayı anlatıp anlatmadığını sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an dedi ki ben Kudüs'e Kudüs'ü görmüş ve gezmişimdir. Siz oranın haritasını ve planını bana anlatın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen oranın planını açıkladı ve her şeyi öyle anlattı ki sanki Kudüs onun gözünün önündeydi. Hazreti Ebu Bekir Anh'un bu taktiğiyle Miraç vakasını yalanlamaya çalışanlar büyük bir darbe yemiş oldular. Başka deliller Hicaz ve Mekke'den pek çok kişi ticaret için Kudüs'e gidip gelirlerdi. Kudus'u görmüş olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı harita ve planının doğru olduğunu kabul ettiler. Fakat bundan sonra da millet iyice tatmin olmamıştı. Başka deliller istiyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Miraç yolculuğu sırasında ben şu şu yerlerden geçtim ve şu şu kafileye rastladım. Kafilelerde şu mallar vardı. Kafiledeki develer Burak'ı görünce sıçradılar ve bunlardan biri falanca vadiye kaçtı. Ben kafiledekilere bu deve hakkında bilgi verdim. Dönüşte ben falan yerde falan, kabilenin, falan ki kabilesini gördüm. Herkes uyuyordu. Ben onların kaplarında su içtim, suyun içildiğinin işaretini bıraktım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun gibi bazı diğer şeyler söyledi. Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem min bu söyledikleri daha sonra adı geçen yerlerde gelen kafileler tarafında doğrulandı. Böylece itiraz edenlerin dilleri sustu ama kalplerinde daima bir tereddüt ve kuşku kaldı. Ve böyle bir şeyin nasıl olduğuna şaştılar Bugün de pek çok kişinin aklı böyle bir oraya olaya ermiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Günde beş vakit namaz ile ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen emir Miracın yapıldığı gecede Sonra iki gün Cenab-ı Allah tarafından Cebrail aleyhisselam sık sık geldi Ve Resulullah aleyhisselatu vesselama farz olunan Beş vakit namazların saatlerini açıklamaya çalıştı Cebrail ilk önce bütün namazlarda Resulullah'a imamlık yaptı Daha sonra bunların saatleri hakkında kendisine izahatta bulundu İmam Ahmed Nesai Tirmizi İbn Hibban ve Hakim Bu rivayeti Hazreti Cabir bin Abdullah'a atfen nakletmişlerdir İmam Buhari de namazların zamanı konusunda izahları Cebrail aleyhisselamın yaptığını nakletmiştir İmam Ahmed Terimizi, Ebu Davud İbn Huzeymet, Kutni, Hakim ve Abdurrazak da benzeri bir rivayet rivayetin Abdullah bin Abbas'a atfen nakletmişlerdir. İbn Abdülbere, Abdülber, e, Abdülber İbn Ebu Davud İbn Abdülber ile Kadı Ebubekir Ebubekir bin El Arabi bunu teyit etmişlerdir. İmam Zuhrî'ye göre Hazreti Ömer bin Abdulaziz'in yanında Hazreti Urve bir Zubeyr'in Cebrail Res Cebrail'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namaz kıldırdığını anlatması üzerine kendisini kendisi hayret içinde şunları söyledi. Urve düşünsene sen. Sen ne söylüyorsun? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail'in imametinde namaz mı kılmıştır? Urve dedi ki ben Beşir bin Ebu, Me Ebu Mes'ud'dan duydum ve Beşir de Ebu Mes'ud en Mesut Mesud Ensari'den duydu. Ebu Mesud esari de bizzat Resulullah'tan duydu ki Cebrail nazil oldu ve bana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imamlık yaptı ve ben onunla beş vakit namazlarımı kıldım. Muvatta, Buhari, Müslim, Abdurazak ve Taberani. Miracın mesajı Miraç yolculuğundan dünyaya döndükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirdiği mesaj Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 2 ile 39. ayetlerine kadar kayıtlı bulunuyor. Bu mesajı ele alan alın ve bu mesajın ve de bu mesajın verildiği hicretten bir yıl önceki şartlara bakın göreceksiniz ki bu mesajda İslami ilkeler üzerinde yeni bir devletin kurulmasından önce Resulullah ve sahabelerinin ihtiyaç duydukları bütün direktifler yer almıştır. oğullarından tarihi, oğullarının tarihi tarihinden ibret. Bu mesajdan Miraç'tan bahsedildikten sonra ilk önce İsrailoğullarının tarihinden ibret alınması istenmiştir. İsrailoğulları Mısırlıları köle olmaktan kurtulduktan sonra İsrailoğulları Mısırlılara köle olmaktan kurtulduktan sonra serbest bir hayatta yaşamaya başladılar. O sırada onların hidayeti için Cenab-ı Allah bir kitap indirdi ve kendi hakkında emir ve direktifin tek kaynağının yine kendisinin olduğunu bildirdi ve ne var ki İsrailoğulları Allah'ın bu nimeti için nimet şükranlarını bildirmek yerine nankörlük ettiler ve yeryüzünde salih ve islahatçı olmak yerine fesat ve isyancı oldular. Bunun neticesinde Cenab-ı Allah İsrail bir defa Babillilere ezdirdi, ikinci defada Romalı ve Bizanslıları onlara müsallat etti. Cenab-ı Allah bu ibret verici tarihten örnekler vererek Müslümanların doğru yolu ancak Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bulacaklarını belirtmiştir. Ayrıca Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e tabi olmaları halinde büyük mükafat alacaklarını da kaydetmiştir. Bu mesajda dikkat çekilen ikinci husus da her insanın kendi amel ve ahlaki için kendisinin sorumlu oluşudur. Bu bir insanın kendi ameli onun kaderini tayin eden ögedir. Eğer bir insan doğru yolda yürüyorsa kendisi için yürüyor. Yanlış yolda yürüyorsa kendisi için faydası ve zararı hep kendisine aittir. Bu şahsi mesuliyet hususunda kimse kimsenin arkadaşı veya ortağı değildir. Kimse kimsenin yükünü taşımaz. Herkes kendi yaptıklarından sorumludur. O mide salih bir toplumun her ferdi kendi şahsiyeti, kendi şahsi mesuliyetleri göz önünde bulundurmalıdır. Başkaları ne yaparsa yapsın, onları daha sonra düşünebilir. İlk önce kendini düşünmelidir. Kendisinin ne yaptığına dikkat etmelidir. Toplumun üst sınıfının yozlaşması. Bu mesajda anlatılan üçüncü husus bir toplumun çöküşü veya yok oluşundan en büyük rolün o toplumun üst sınıfının üst sınıfının yozlaşmasının yozlaşmasına ait olduğudur. Balık baştan kokar misali bir toplumu mahveden şey o toplumdaki büyük, zengin ve soylu muktedir kişilerin ahlak ve karakterlerinin bozulmasıdır. Bir milletin batmasından önceki milletin seçkin insanları, fuhuş, zulüm, ahlaksızlık, yolsuzluk, zina, kumar, hırsızlık, soygunculuk, yalancılık ve sahtekarlık yaparlar. Bu kötülük, fitne ve ahlaksızlıkları, nihayet o toplum veya milletin sonu olur. O halde kendi kendine düşman olmayan bir toplum, siyasi iktidarın ve ekonomi kaynakların, basit, adi ve alçak, ahlaksız insanların elinde bulunmasına dikkat etmelidir, bulunmamasına dikkat etmelidir. Dünya ile ahiretin ehemmiyeti adı geçen mesajdan ayrıca Kur'an-ı Kerim'in diğer yerlerinde çeşitli vesilelerle dile getirilen bir hususu daha dikkat çekilmiştir. Yani dünya ile ahiret arasında fark bu hususta Müslümanların alması gereken tavır. Burada insanların sadece bu dünyanın kazanç başarı ve mutluluklarını arzulamaları halinde kendilerine bütün bu bunların ihsan olunacağı ama sonucunun çok kötü olacağı kaydedilmiştir. Fakat gerek bu dünyada gerekse öbür dünyada kalıcı bir başarı ve mutluluğu ancak insanın ahirette sorguya çekileceği ve hesap vermeye mecbur olacağını daima göz önünde bulundurmalıdır. Göz önünde bulundurmasıyla mümkün olacağı ifade olunmuştur. Dünyayı seven bir insanın mutluluk ve refahı Görünüşte yapıcı ve yararlı görülüyor. Ancak bu yapıcı niteliğinin arkasında zararlı ve tehlikeli yönleri vardır. Zira dünya, dünyayı isteyen bir kimse ahirete cevap verme kaygısı taşımamasından dolayı Bir insanın sahip olduğu ahlak ve faziletinden mahlum kalıyor. Bu fark dünyada Ahirette inanan ve inanmayanların arasında bariz ve açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Ve hayatın diğer safalarında daha da belirginleşiyor ta ki ahirete inanan inananın hayatı bisbütün bir başarı simgesi haline gelmişken ahirete inanmayanın hayatı tamamıyla boş ve başarısız kalır. İslam medeniyetinin temel ilkeleri Mesajın girişindeki bu temel buyruklardan sonra üzerlerinde İslam toplumu ve İslam medeniyetinin kurulması gereken belli başlı ilkeler sayılmıştır. Bu temel ilkeler sayı itibariyle 14'tür ve biz bunları mesajda yer alan sıraya göre aşağıya kaydediyoruz. 1- Tek Allah'ın yerine başka varlıkların ilahlığına inanılmamalıdır. Tapılacak, itaat edilecek, kulluk edilecek ve saygı gösterilecek tek ilah odur. Allah dışında başka kimsenin itaati kabul edildiği takdirde kötü sonuçlar doğar ve kullar Allah'ın bütün bereketlerinden mahrum kalırlar. Halbuki Allah'a tabi olma ve itaat etmenin sonuçları bambaşkadır. 2. İnsan hakları babından başta gelen hak ana baba hakkıdır. Evlatlar kendi ana babalarına son derece bağlı ve saygılı olmalıdırlar. Toplumun genel ahlakı öyle olmalıdır ki evlatlar ana babalarından habersiz ve onlara saygısız olmamalı. Aksine onlara iyi muamele etmelidirler. Evlatlar ana ve babalarına gereken ilgiyi göstermeli ve yaşlandıkları zaman onlara hakkıyla bakmaları zira anne ve babaları da onları çocukken bakmışlardı. 3. Toplumsal yaşantıda işbirliği, yardımlaşma, sevgi, şefkat, hakkı bilme ve tanıma, herkesin hakkını verme gibi erdemler canlı tutulmalıdır. Bir akraba bir başka akrabasına her türlü yardımı yapmalıdır. Muhtaç ve çaresiz bir insan toplumun kendisine yardım edeceğinden emin olmalıdır. Bir yolun nereye giderse gitsin herkesin kendisini ağırlayacağından, veya hiç olmazsa güler yüz dav yüzlü davranacağından emin olmalıdır. Toplumda insan hakları ve sorumlulukları öylesine iç içe olmalıdır ki kimse hakkının yenmesinden veya kendisine haksızlık yapılmasından yakınmamalıdır. İnsanlar birbirine yardım ederken bunun bir lütuf veya ihsan değil bir vazife ve mükellefiyet kabul etmeleridir. Bir insan başkalarından herhangi bir yardım veya iyilikte bulamıyorsa, bulunamıyorsa Allah'tan af dilesin. Ondan kendisinin başkalarına yardım etmesini sağlayacak bir takım imkanlar istesin. 4. İnsanlar kendi servetlerini çarçur etmesinler ve yanlış yolda harcamasınlar. Yollarda harcamasınlar. Servetlerini sadece gösteriş, riya fıskı, fucur ve kötü yollarda sarf etmesinler. Aksine iyi ve hayır işlerde kullansınlar. Fakir fukaraya yardım etsinler. Aslında serveti yanlış yollarda kullanmak, Allah'ın nimetlerini inkar etmek veya nankörlük etmek anlamlarına gelir ki, servetlerini bu şekilde har vurup harman savuranların, şeytanların kardeşleridir. Bir salih ve temiz toplum bu tür israfı yolsuzluğa dur demelidir. 5. İnsanlar para konusunda tutumlu davranmalıdır. Ne servetine birkaç elde toplan, ne servetin birkaç elde toplanmasına ve toprağa gömülmesine sebep olacak kadar cimri olsunlar ne de hem ke, ke, ne de hem kendi hem kendi, toplumun ekonomik ve mali durumunu sarsacak du, duruma getirecek kadar savurgan olsunlar. Toplumun bireylerinden yapılması gereken harcamaları yapma ve yapılmaması gereken harcamalarda da sakınma hissi var olmalıdır. 6. Cenab-ı Allah'ın kendi rızkını dağıtmak amacıyla kurduğunu, kurduğu nizam insanların yapay tedbirleriyle önlenmesine ve engellenmesin. Önlenmesin veya engellenmesin. Cenab-ı Allah rızkın dağıtımı konusunda az veya çok, küçük veya büyük farklara yer vermiştir. Bunu eşit bir düzeyde tutmuştur. Bu farklılığın hikmetini yalnız Allah biliyor. Onun için doğru ve uygun bir ekonomik düzen, Allah'ın koyduğu bu kurala ters değil, uygun olmalıdır. Tabi eşitsizlik veya dengesizliğin sünni şekilde eşit hale getirmeye çalışmak ya da bu dengesizliğin aşırı uçlara götürmek yanlıştır. 7- Nesillerin doğup büyümesini yemek yiyen kişilerin artması ile mali ve gelir kaynaklarının azalacağı veya yetişemeyeceği düşüncesiyle durdurulması büyük bir hatadır. Bu düşünce ve kaygı ile doğan çocuklar öldü, doğan çocukları öldürenler zannediyorlar ki rızık veya gelir dağılımı kendilerinin elindedir. Halbuki rızık veren, insanları dünyaya yerleştiren yüce Allah'tır. Cenabı Allah nasıl dünyaya şimdiye kadar gelenlerin rızkını vermişse Bundan sonra da gelenlere yiyecek, içecek, temin edecektir. Nüfus ne kadar artıyorsa artsın, Cenab-ı Allah'ın gelir kaynakları da o kadar arttırır. Onun için insanlar Allah'ın yaratıcılık işlerine karışmasınlar ve şartlar ne olursa olsun nesilleri budama, yok etme yollarına gidilmesin. 8. Zina kadın-erkek ilişkilerinin en yanlış şeklidir. Zina sadece yasaklanmamalıdır. Ayrıca kadın ve erkeklerin buna sürüklenmemelerinin mümkün kılan bütün sebepler de ortada kaldırılmalıdır. 9. Cenab-ı Allah insanın hayatının hürmete layık bir şey olduğunu belirtmiştir. Onun için bir insan ne kendi canına kıyabilir ne de başkalarının canına Allah'ın bu koyduğu yasak ancak Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesini icap ettiren şartlardan ortadan kalkabilir. Böyle bir durumda ancak işin icabı olduğu kadar cana kıyılmamalı veya kan dökülmemelidir. Öldürme işinde her türlü israf veya ifsat, ifrat yasaktır. Mesela intikam almak için esas suçluların dışında başkalarının öldürülmesi caiz değildir. Suçlunun eziyet ve işkence edilerek öldürülmesi ya da öldürülmesinden sonra ölüsüne saygısızlık yapılması ve buna benzer diğer hareketler de yasaktır. 10- Yetimlerin menfaati, onlar kendi kendilerini besleyecek hale gelinceye kadar korunmalıdır. Yetimlerin malları menfaatlerine aykırı bir şekilde kesinlikle kullanılmamalı ve harcanmamalıdır. 11- Söz ister bir fert isterse bütün millet tarafından verilsin tam olarak yerine getirilmelidir Tahüt, mu mu muahede, mütareke veya anlaşmanın ihlali için Allah katında büyük azap vardır 12. Ölçü ve ağır ağırlık aletleri ve birimleriyle hilesiz olmamaları <gülüyor> Hilesiz olmalıdır, alışverişte hiçbir hile ve kötülük yapılmamalıdır 13 insanlar doğru doğru veya uygun olduğunu bilmeleri bir şey bir şey veya kişinin peşinde koşmamalarıdır. İnsanlar kendi fiil ve sözlerine iyice dikkat etmeli, ona göre kendilerine çeki düzen vermelidir. Zira ahirette kendi gördükleri, duydukları, gönüllerde taşıdıkları niyet, fikir ve kararlılıkları hakkında Cenabı Allah'a hesap vermek zorunda kalacaklar. 14. insanlar yeryüzüne zalim, gaddar, mağrur olmamalıdır. Kasılıp böbürlenmemelidir. Zira insan kasılarak ne ayağının altında toprağı yırtabilir ne de gururlanarak yüksekte gökleri geçebilir. İşte Resulullah aleyhissalatü vesselamın Cenab-ı Allah'ı, Miraşta Cenab-ı Allah'tan aldığı ve dünyaya getirdiği mesaj bu ilkelerden ibaretti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemen, sellemin kısa bir süre sonra Medine'ye geçip üzerinde İslam toplumu ve devletini kurduğu altın ilkeler bunlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicret için dua etmesine dair yapılan telkin. Aynı İsra, aynı İsra suresinde Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun Resulullah aleyhissalatu vesselama aslında hicret duası olarak bilinen duayı öğrettiği Tirmizi ile Hakim'in Hazreti Abdullah İbn Abbas'a dayanarak kaydettikleri rivayete göre İsra'nın şu ayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicret izni verildi. De ki Rabbim beni sıdk girdirişiyle girdir ve sık, sıdk çıkarıcılığıyla çıkar ve bana tarafından aşikar bir kudret ve hucet ile yardım ehsam buyur. Ayet 80 Bu duanın telkin edilişi gösteriyor ki hicret zamanı iyice yaklaşmıştı bu sebepten dolayıdır ki Cenab-ı Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şu nasihatte bulundu. Sen öyle bir dua etmelisin ki sen doğruluğu hiçbir zaman terk etmeyeceksin. Çıktığın yerden doğrulukla çıkacaksın. Girdiğin yere de doğrulukla gireceksin. Daha sonraki cümlenin anlamı şudur. Yani beni iktidara getir ya da ya beni iktidara getir ya da bir iktidarı benim yardımcım yap ki böylece dünyadaki bozuk düzeni değiştirebileyim fuhuş ve günahlara son verebileyim senin adaletini her tarafa yayabileyim bu cümle gösteriyor ki İslam'ın dünyada yapmak istediği değişiklik ve ıslah sadece vaaz ve telkinde yapılmaz aksine bunun için siyasi kuvvet ve iktidara da ihtiyaç vardır hadisi şeriflerde şu ifade yer alınıyor: u Teala hükümetin kuvvetiyle Kur'an-ı Kerim'in önleyemeyeceği şeyleri önler ve ortadan kaldırır bu demektir ki dinin hayatını Dinin hayatın her alanında yerleşmesi, İslam'ın uygulanması ve Allah'ın koyduğu hududun icraatı için hükümete ve iktidara talip olmak sadece caiz değil, aynı zamanda zaruri ve elzemdir. Bu bakımda İslam dininin tam manasıyla zafer'e ulaştırılması için siyasi alanda mücadele edenlerin suçlanması ve onları onların dünyacı ve iktidar heveslisi olduğu yolundaki iddiaları iddiaları tamamıyla cehalet ve dalalete dayanıyor. İktidarın sadece kendisi ve maddi menfaati için isteyen elbette ki iktidar heveslisi değil, heveslisi ve dünyacıdır. Ama Allah'ın dinini her şeyden üstün kılmak için mücadele etmek Dünyaya tapmak değil Allah'a tapmanın ta kendisidir Mazlum Müslümanların zafer duası Yine Miraç sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bakara suresinin son ayetleri bahşolundu Hz. Abdullah bin Mesud'un rivayetine göre Bu ayetler şu dua ile son buluyor Ya Rabbi bizi unuttuğumuz Veya Hatamızdan dolayı tutup sorguya çekme Ey Rabbimiz bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yükleme Bizi affet ve mahfiret et Bize merhamet buyur Sen Mevlamızsın kafirler güruhuna karşı bize yardım et Ayet 286 Bakara suresi Bu duanın Mekke'de küfür ile İslam arasındaki savaşın en çetin safhaya geldiği zaman Müslümanlara öğretildiği unutulmamalıdır. Müslümanlar her taraftan kuşatılıyor, zulüm, işkence, eziyet, eziyete tabi tutuluyorlardı. Hicaz'ın her yeri ve her köşesi Müslümanlara dar gelmeye başlamıştı. Zira nerede bir Müslüman varsa ona baskı ve zulüm yapılıyor, akıl almaz işkenceler, reva görülüyordu. Bu şartlarda Müslümanların Mevlalarına dua etmeleri istendiği ve bunu isteyen bizzat alemlerin Rabbi olduğu için Müslümanlar için bir nebze rahat nefes alabildiler ve teselli buldular. Zira bu duayı öğreten Rableri bunun gerçekleşmesi için de mutlaka tedbirler alıyordu. Aynı zamanda Müslümanların metanet ve sabırları ise ellerinden tut bırakmamaları istendiği bir yanda hakka tapmak suçundan, Müslümanların hedef oldukları büyük bir zulme bir göz atın ve bir yandan da bu da duaya bakın ki bunda muhalife düşman muhalif ve düşmanlar için tek bir kötü söz veya küfür yoktur. Bir yandan Müslümanların çektikleri maddi ve manevi çileleri göz önünden canlandırın bir yandan da bu duanın sözlerine bakın ki dünya bunda dünya dünyevi menfaat ve kazançtan hiçbir eser yoktur. Bir tarafta o hakperestlerin perişan durumuna bakın ve diğer tarafta da temiz, nezih, yüksek sözlere bakın. Sadece bu husus o ilk Müslümanların en büyük ahlaki ve ruhani terbiyeden geçtiklerini göstermeye yeter. Miracın bir başka cephesi de var ki bunu bahsimizde ele almamız yerinde bu, bu bahsi, Bahsimizde ele almamız yerinde olacaktır. Bunu aşağıda belirtmeye çalışacağız. Ve bu konuda bir dahaki derste işlenmek umuduyla Ya Rabbi bütün günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Allahümme Rabbena la tu'akhidina innasiina ve akhta'na Rabbena ve la tahmil aleyna isran kama hameltahu ala lezine min qablina Rabbena ve la tuhamil ne mâle ve bi'h ve afu anna ve وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم وبحرمة السيد المرسلين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رحمتك يا رحمة رحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاوات اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إنا صلاة المستقيم صراط الذين أمت عليهم غير المغضوب عليهم نضالاً آمين